cenab Allah aklı azdan aklı evvele kadar hitap ediyor. Onlar görmüyorlar mı biz ölü toprağı nasıl diriltiyoruz? Hatta bir kafir Übe-i Halef ölünün kemiklerini almış, çürümüş kemiklerini. Resul-i Ekrem'in önüne gelmiş. Kendi kısa aklıyla, kasır aklıyla kemikleri ufalamış, toz yapmış ve Resul-i Ekrem'in yüzüne üfürmüş. Bunlar mı dedi Zeka Muhammed demiş. İşte bırakıldı çürüdü. Cenab-ı şu ayeti indirmiş. Evet hem yarın insanın enna min fe izahu min İnsanoğlu neden halk olunduğunu görmedi mi? Biz onu neden halk ediyoruz insanoğlunu? Ve bize apa aşkar düşman olarak benim kudretimle oynuyor. Bunu mu Allah yaratacak? Halbuki insanoğlu yaratılmadan modeli yokken Cenab-ı Hak yaradan, modeli yokken yaradan model oltun sonra daha kolaydır. Estağfurullah. Bir sineğin hilkatiyle, kainatın hikati Allah ininde birdir, müsavidir. Bir mikrobun, sinek büyük gittim yani büyüye gittim sineğe. Bir mikrobun hilkatiyle bu kainat yani gördüğünüz ecram semâ, yıldızlar, aylar, gökler, yıldızlar, arş, pürs, ne varsa bilinen de bilinmeyen, görünen de görünmeyen. Allahu Subhanahu ve Teala Hazretleri bir şey müradetti etti mi? Yaratmayı o şeye ol der. Hemen zahir olur. Hiçbir şey itiraz edemez Cenab-ı Hak'ta. Bir anda yıkar, bir anda yapar. Her anda, her esması, her esması zahir olmaktadır Allahü Teala'nın. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ve sıfatları her anda zahirdir. Yani insanlar hemen övü ve direlirler her anda. An kelimesi bile çok. O kadar süratli olur ki bu iş yaşıyoruz zannederiz. Alettirin sönüp yanması gibi, çok süratli olduğu için hep yandığını görüyoruz. Bütün ismalar tejalli bahkent, tejilliyatı ifaali ifaali ilahiye, ismali ilahiye her an her an jari tecelliyatta. tejilliyatta. Ve darbeleme meseleni şimdi halka hikatini unutu da bile şimdi darbe meseleni irad ediyor yani kemikleri toprak yaptı, üfürüyor, bunlar mı yaralıcık diye hikatini unuttu mu? O hiç yokken onun modeli ver onu halk ettim, onları halk ettim. Modeli <Gülüyor> sonra benim için daha kolay, daha kolay. 20 yıl aklen de böyle.